Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız ve bugün yine e, bir anayasa mahkemesi kararı ve e, ülkedeki hukuk, hukuk güvenliği ve adalet konusundaki e, barometreyi e, görmeye çalışacağız. E, Aynur Hanım merhaba tekrar. Merhabalar. Evet Ömer Faruk Gelgerlioğlu'nun anayasa mahkemesi kararı çıktı. E, sanki e, kaybettiğimiz adaleti bulduk gibi olduk ama tabii bu e, tam bir ölçü değil. E, bugün e, tahliye anayasa mahkemesi kararını uyarak mahkeme yerel mahkeme tahliye kararı da verdi ve e, hiç olmazsa bir teselli bulduk. Çünkü hem milletvekili olan hem de e, bir hekim olan, e, düşünür, aydın e, bir insan olan e, Ömer Faruk olduğu hakkında e, verilen mahkumiyet kararı, arkasından e, milletvekiliyle ilgili e, verilen karar, e, nihayet anayasa mahkemesinin verdiği karar birazcık içimize su serpti. Bugün siz e, e, resmi gazetede kararı da okudunuz bu Hı. kararın Bu kararın belki de diğer kararlardan önemli bir farkı var mı? Veya bu, bu karar aslında bizi Türkiye'deki yargı uygulaması konusunda, hele anayasa mahkemesindeki denge ve çoğunlukla ilgili önceki verilen kararlara göre umutlanmamızı sağlayacak bir karar mı? Evet yani sonuç olarak Anayasa Mahkemesi 1 Temmuz'da verdiği karardaki ki siz söylediniz bu sabahki resmi gazetede yayımlandı bu karar Anayasa 67. maddede düzenlenen seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla 26. maddede düzenlenen ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. E, tabii ki çok çok çok ayrıntılı bir e, inceleme yapmış e, Berberoğlu e, Enis Berberoğlu kararından daha geniş bir değerlendirme yapmış ve e, baktığınızda e, programımızın da adı olan hukuki öngörülebilirlik, hukuk güvenliği ile ilgili muazzam tarihi değer taşıyor. Özellikle terörle mücadele kanununun yedinci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen terör örgütlerinin e, amaçlarının ve yöntemlerinin propagandası ile ilgili e, maddenin e, bir öngörülebilirlik içerip içermediğini tartışmış. Yine Anayasa 14. maddedeki temel hak ve özgürlüklerin kullanımının kötüye kullanılmasının kapsamına hangi suçların girip giremeyeceğini, bu e, kapsamın sadece yargı organları tarafından içeriğinin belirlenip belirlenemeyeceğini e, tartışmış ve bu tartışmayı yaparken hem Yargıtay 9. ve 16. ceza dairelerinin bugüne kadar kanun değişikliklerini de dikkate alarak verdiği iştahatları değerlendirmiş. Ve yaptığı saptama şu, e, yargı organları e, hem terör örgütü üyesi olmayı, hem örgüt adına e, suç işlemeyi, hem örgütün propagandasını yapmayı, hem de anayasal düzeni yıkmaya yönelik, e, ya da işte bölücülük olarak değerlendirilen teşebbüs eylemlerinin e, isnat edildiği soruşturmalarda e, bu e, suçların anayasanın 14. maddesinde sayılan temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması kapsamında kaldığına karar vermiş ama bunu yaparken sadece hukuki niteleme ile sınırlı kalmış, yüklenen eylemin gerçekten kanunlarla korunan e, hukuki değerleri ihlal edip etmediği ve hak kullanımının kötüye e, kullanım olup olmadığını ilişkin bir değerlendirmeyi somut olarak yapmadığını belirlemiş ve en önemlisi de anayasanın 14. maddesinde hangi e, şekillerde kötüye kullanım olacağının bir kanunla düzenleneceğine ilişkin ibare olduğu halde bunun ayrı bir kanunla belirlenmediğine dikkat çekmiş ve şunu söylemiş, ben bugüne kadar yapılan başvurularda 7. maddenin 2. fıkrasının yani propaganda suçunun ihlal etmediğini anayasayı belirledim ama gelinen noktada uygulamayı tekrar gözden geçirmek gerekiyor demiş ve aslında yargıtay kararlarının anayasa 14. maddedeki, e, sınırlamayla ilgili yeterli incelemeyi yapmaktan yoksun olduğunu belirlemiş. Yani aslında kanunilik koşulunun gerçekleşmediğini belirlediğini artık kabul etmek lazım. Biliyorsunuz bir hak ihlal... Aynan Hanımcığım burada 14. maddeye çok atıf yaptığımız için belki izleyicilerimize 14. madde konusunda e, 83. maddenin 14. maddeyle ilgili bağlantısını do, dolayısıyla milletvekilliği düşürülmesi konusunda yani dokunulmazlığın kalkması konusundaki kriteri de bir hatırlatmak gerekir belki diye düşündüm. Çünkü çünkü dokunulmazlıklarla ilgili 83. madde bir ana düzenleme yapmış. Fakat bunun hangi koşullarda kaldırılabileceğine ilişkin ee, bir e, düzenlemede var 83. maddede ve burada e, ana kriter 14. maddedeki suçlarla ilgili ve 14. maddedeki anayasanın 14. maddesindeki sayılan e, eylemlerle ilgili bir e, suç işlemiş ise dokunulmazlığın kaldırılabileceğine ilişkinde genel bir düzenleme yapmış. O, o, o bakımdan bir 14. maddeyi bu bakımdan bir hatırlatalım izleyicilerimize demek. Tabii zaten izleyicilerimiz kararı okurlarsa e, anayasa 83. maddenin 2. fıkrasında getirilen e, dokunulmazlığın, milletvekillerine getirilen dokunulmazlığın hangi hallerde kaldırılabileceğine ve aslında bu dokunulmazlığının niye getirildiğine ve içeriğinin ne olduğuna ilişkin e, anayasa mahkemesi eski iştahatlarını tekrarlayan ama onların biraz daha önüne geçen son derece ayrıntılı düzenlemeler yapıyor. Amaç kişinin e, milletvekili seçildikten sonra ya, e, siyasi faaliyette bulunmasının e, gerekli gereksiz başlatılan soruşturmalarla engellenmesinin yani milletvekilliği işlevini, siyasi faaliyette bulunma e, işlevini önlemek. Dolayısıyla e, diyor ki e, anayasa 14. maddedeki e, istisnalar dışında milletvekillerine dokunulamaz. Bu dokunulmazlığın ne olduğunu da açıklıyor. Yakalanamaz, sorguya çekilemez, gözaltına alınamaz, tutuklanamaz ve eee ceza muhakemesi kanununun ilgili maddesi uyarınca da eğer kendisi hakkında yapılmış bir eee başlatılmış bir soruşturma varsa bu soruşturmada durma kararı verilmesi gerekiyor ve ee, bir hüküm verilmiş olsa bile bunun infazının da milletvekilinin kaldırılmasından sonra ya da koşulları varsa düşürülmesinden sonra hayata geçirilmesi gerekiyor. Şimdi burada Gergerlioğlu olayını isterseniz anımsayalım. Gergerlioğlu siz de söylediniz bir doktor e, İzmir'deki bir hastanede e, görevini icra ediyor e, ve 2003-2007 yılları arasında Mazlum Derin Kocaeli şube başkanlığını yürütüyor. Ve çözüm sürecinde de aktif görev alıyor, izliyor ve Kocaeli Barış Platformu'nun sözcüsü kendisi bu faaliyetleri nedeniyle olağanüstü hal süreci içinde 6 Ocak 2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 679 sayılı KHK ile biliyorsunuz kamudan ihraç edilmiştir. İşte bu arada kamudan ihracından önce e, ve e, darbe girişiminden sonra e, Twitter'da yaptığı bir paylaşım var. Bu paylaşım T24 e, isimli internet gazetesindeki bir habere e, kendisini izleyen kişilerle paylaşmakta ibaret ve bu haberi paylaşırken de bir yorum yapmış. E, yorumunda da aslında HDP grup başkan vekili olan o zaman İdris Baluken'in e, açıklamasından da yararlanmış. Çünkü İdris Baluken diyor ki e, silahlı e, terör örgütü olarak kabul edilen yapının yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama bir fırsattır. Devlet adım atarsa Kürt sorunu bir ay içinde çözülür. Gergerlioğlu da bu açıklamayı kendi yorumunu da katarak e, bakın e, çözüm süreci aslında e, tekrar hayata geçirilebilir ve e, söyleyin silahlı olaylar bitebilir, barış sağlanabilir e, içeriğine benzer bir cümle e, dizisiyle paylaşmış hikaye. Bunda ibaret. Bundan sonra ne olmuş? Biliyorsunuz Kocavi Cumhuriyet Partisi hakkında silahlı e, terör örgütünün propagandasını yapmaktan dolayı e, o örgütün sözcülüğünü yaptığı isteklerini yayınlayarak amaçlarını meşrulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıyor. İddianame düzenliyor ve Kişi hepimizin bildiği gibi Kocaeli 2. Ayrı Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı ve 21 Şubat 2018 tarihinde propaganda yaptığı subuta ermiş kabul edildi ve kendisi hakkında 2 yıl 6 ay ceza verildi ve karara baktığımızda diyor ki paylaşmıştır haberi ve paylaşımın içeriğine içeriğini baktığımızda 3 tane terör örgütünün üyesinin elinde silahlı ee, olduğu halde fotoğrafı bulunmaktadır. Böylelikle bir bütün olarak değerlendirmemize failin e, örgütün cebir yöntemini övdüğü ve teşvik ettiği kabul edilmelidir. Gerekli bu. E, isnafa başvurmuş. E, bu arada 24 e, Haziran 2018 sayede seçimlerde biliyorsunuz millet bildirisi. Hepimiz yine biliyoruz e, böyle adliye Mahkemesi isnaf mahkemesi ııı e, sınav başvurusunun sastan reddine karar vermişti. Koca ile ağır ceza uygun vermişti. Koca Kocaeli ağır ceza mahkemesinin Mahkemesi kararı da aslında gerekçeli bir karar. Baktığımızda anayasa mahkemesinin eski kararlarına atıp yapıyor ve demokratik yaşamın e, doğrudan açık ve yakın tehlike e, içine düşürüldüğüne ilişkin bir e, durum varsa e, ifade özgürlüğünde anayasa 14. maddesinin kapsamındaki istisnaya girebileceği yani temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanımı olarak değerlendirilebileceğini belirliyor ve yine yargıtayın 16. ceza dairesinin eski kararlarını atıp yapıyor ve terör örgütü propagandası suçunun da Anayasa 14. maddesindeki istisna içinde kabul edilebileceğini Yargıtay'ın belirliyor. Yani Yargıtay propaganda suçunu e, temel hak ve özgürlüklerin kullanımının kötüye kullanılması kapsamında gördüğü için ben de bu karara dayandım diyor ve yine durmuyor. İnsan Hakları Mahkemesi'nin ta 62 tarihinde Belçika hakkında verdiği bir kararın içindeki standartları uyguluyor ve tehdidin ağırlığına ve süresine bakarak da sınırlamayı, e, yani temel hak ve özgürlüğün yani ifade özgürlüğünün sınırlanmasının orantılı kabul edilebileceğini söylüyor. E, İsnat kararına baktığımızda, istinaf kararı da e, mahkemenin bu tartışmasının ötesinde bir tartışma yapmıyor, bu tartışmaları yineliyor ve e, doğru olduğunu belirliyor. Çünkü bu noktada ne oluyor? Hepimiz biliyoruz. E, Gergerlioğlu milletvekili, e, on ay boyunca hakkında e, kesinleşmiş bulunan bu o, mahkumiyet kararı meclis tarafından e, okunmadı. E, meclis başkanlığı tarafından meclis gündeminde ve milletvekilimi sürdürdü. Bu arada bir başka şey daha oldu hatırlayın. 31 Mayıs 2019'da hem Cumhurbaşkanı hem, hem Adalet Bakanlığı tarafından yeniden yargı reformu e, başlatıldı. Süreci başlatıldı. Yargı reformu reform strateji belgesi açıklandı ve şu söylendi. Biz 2002'den beri süren Avrupa Birliği'ne uyum süreci için mevzuatımızı iyileştirdik ama gerekli zihniyet değişikliğini e değiştir yapamadık, gerçekleştiremedik. Hakim ve savcılarımız hala eski kanunlara göre yargılama yapıyor. Dolayısıyla biz ifade özgürlüğünü korumayı ve ardından adil yargılama hakkını sağlamayı önemli bir hedef haline getiriyoruz dediler ve buna bağlı olarak da düşünce açıklama sonucu terör propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına suç işlemek gibi bildiğimiz bazı eylemler bakımından istinafta kesinleşen dava dosyaları için yargıtaya başvurma olanağı sağlandı. İşte e, yargıtaya başvurma olanağı sağlanınca Gergerlioğlu bu sefer bu hakkını da kullanıyor. Yani Gergerlioğlu'nun yaptığı ilk başvuru, İsnaf Mahkemesi kararının kesinleşmesinden sonra oluyor Anayasa Mahkemesi'ne. İkincisi de Yargıtay'a başvurmasından sonra çünkü Yargıtay başvurusunun e, reddedilmesinden yani İsnaf Mahkemesi kararının onanmasından sonra kendisinin milletvekilliği düşürülüyor ve kendisi Sincar Cezaebi'ne hükümlü olarak konuluyor. Bunun üzerine Gergerlioğlu ikinci bir bireysel başvuruda bulunuyor. Anayasa Mahkemesi işte bu iki bireysel başvuruyu birlikte ele almış. Yaptığı şey süreci son derece ayrıntılı bir şekilde özetlemek kararının birinci bölümünde bunu görüyoruz. İkinci bölümünde de hem ulusal üstlü hukuk muamlarının hem de ulusal e, e, hukuk muamlarının hep bildiğimiz gibi Hı. klasik karar yazma süreci içinde e, irdelendiğini hatırlatıldığını görüyoruz. Bu noktada e, Anayasa Mahkemesi e, ARPA Konseyi'nin terörizmin önlenmesi sözleşmesini e, atıp yapıyor. Ve burada e, terörün alenen teşvik edilmesi suçu var. E, bunun e, içeriğini açıklıyor. Teşvik nedir? Terörist tatlara katma nedir? Teşvik doğrudan olabilir mi? Dolaylı olabilir mi? Bunu e, irdeliyor ve yine Tahrik eyleminin ne anlama geldiğini izliyor. Bununla ilgili bir açıklayıcı rehber var. Bu açıklayıcı rehberinde içerdiği ilgili düzenlemelerden bahsediyor ve e, somut olaya gelerek bir değerlendirme yapıyor. E, ben buraya kadar e, bunu söylemiş olayım. Ondan sonra da Anayasa Mahkemesi somut olayı nasıl değerlendirmiş e, bundan söz edelim. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa bu arada. Evet ben ben bu milletvekilliğinin e, kaldırılması ile ilgili e, gerekçenin işte bahsettiğiniz anayasa 14 maddenin e, içeriğini bir kere daha hatırlayalım e, diye düşündüm şimdi e, Çünkü orada diyor ki e, anayasa 14'te yani Anayasanın 83. Maddesindeki dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili düzenlemede yer alan ve Anayasa 14. Maddeye atıf yapan içerik şu. Diyor ki anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden yani evet anayasa bir takım temel hak ve özgürlükler tanımıştır ama bunlardan hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçimde kullanılamaz diyor. Şimdi Gergerlioğlu ile ilgili verilen dokunulmazlığın kaldırılması kararı kendisine yönelik e, bu açılan dava ve verilen kararlarda ki e, eylemin bu nitelikte olduğunu söylüyor. Şimdi devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü lafı o kadar geniş bir laf ki, o kadar e, içi e, yani her şeyle doldurulabilecek bir laf ki artık bunun, ne anlama geldiği konusunda yüksek yargının hakikaten somut bir takım kriterler belirlemesi lazım. Aksi halde hakikaten e, halk adına devletin ve milletin e, sözcüsü olarak e, devletin değil de milli halkın sözcüsü olarak devletin yönetimiyle ilgili bir takım kararlara Kararların alınmasına katkıda bulunacak milletvekilinin dokunulmazlığı hakikaten çok önemli. Bu milletvekilinin bireysel özgürlüğü kadar, bireysel ifade özgürlüğü kadar, düşünce özgürlüğü kadar, inanç özgürlüğü kadar, bunları ifade etme özgürlüğü kadar aslında halk adına milletvekili olarak konuşurken onların da temsilcisi olup onların da talep, ve ifadelerini açıklamayı e, kapsıyor bu. E, tabii ki bu tweetin e, durumu e, tweetle ilgili içerik teknik olarak tartışılabilir ama e, aslında e, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili verilen kararların e, ortaya koyduğu e, tehlike burada. Yani milletvekili ha, hakikaten çok eski tarihti ki yani İngiltere'de e, 1689'daki Bill of Rights dediğimiz e, bir haklar beyannamesinde kabul edilmiş. Yani diyelim ki ne, neredeyse 300 yıl olmuş ve 300 yıl işte Akar Avrupa'sında bu e, kabul edilmiş birçok anayasalara e, konulmuş bu e, dokunulmazlıkla ilgili e, düzenleme hakikaten halkın Mecliste temsiliyle ilgili çok önemli bir kurum. Şimdi siz bu halkın seçtiği yani Cumhurbaşkanı halk seçti diye bütün her yerde konuşuyoruz ve onun meşruiyetini söylemeye çalışıyoruz ama milletvekilinde halk seçiyor ve bu halkın seçtiği. Milletvekilinin e, halk adına konuşmasını, halk adına mecliste işte kararlar alınması e, ve e, faaliyetlerde bulunmasını e, engelliyorsunuz bu dokunulmazlığı kaldırmakla. E, tabii ki e, dokunulmazlıklarla ilgili güvence sadece bana göre meclis içindeki bir kürsüdeki konuşma değil. Milletvekilinin milletvekili olmaktan kaynaklanan e, bütün sorumlulukları, hakları, yetkileriyle meclis dışında yaptığı konuşmalar, meclis dışında yaptığı açıklamalar da bu e, dokunulmazlığın zırhı içinde olmak zorunda ki o her yerde e, düşüncelerini açıklayabilsin. Halk da ona bu düşüncelerinin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda Destek versin veyahutta meclise bizim adımıza şu talepleri götürür, şu düşünceleri götür diyebilsin. Buradaki tweet'in içeriği e, yani teknik bakımdan e, yine e, hep konuşuyoruz bunu. 3.713 sayılı terörle mücadele kanunun 7. maddesi, işte Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 7 ve 8. maddeleri o kadar Kötü kullanıldı ki bununla ilgili yapılan uluslararası toplantılarda alınan tavsiye kararları bile son dönemde en azından diyelim ki yani bu düzenlemelerle ilgili yapılan uluslararası toplantılar ki bu toplantılara Adalet Bakanlığı, Avrupa, Avrupa Konseyi temsilciliği, işte Barolar Birliği, hakimler ve savcılar o zamanki Yüksek Kurulu adli tıp kurumu, üniversiteler, yargıtaydan katılan karar, e, hakim, yüksek yargıçların ve savcıların katıldığı toplantılarda alınan tavsiye kararları var. Yani terörle mücadele kanunun 7. maddesindeki e, düzenlemenin ifade özgürlüğüyle terör örgütünün veya terör e, propagandasının e, yapılması e, sırasında dikkate alınması gereken kriterler konusunda e, bunu aynı zamanda Türk Ceza Kanunu 220. maddesinin 8. fıkrasındaki propaganda e, anlamında da değerlendirebiliriz. Yani e, Türk Ceza Kanunu 8 in, e, 220. maddesinin 8. fıkrasındaki e, propaganda anlamında da düşünebiliriz. E, bu e, düzenlemeler, e, bu suç maddeleri hakikaten... E, hunharca kullanıldı ve her ağzına açanla ilgili e, soruşturmalar açıldı, mahkumiyet kararları verildi ve tepelere kadar da bu kararlar onaylandı. Şimdi e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararla da belki bir kez daha e, bu maddelerin e, bu şekilde kullanılmaması gerektiği konusunda yerel mahkemelere bir yol gösterici olacak bu bakımdan önemli bir karar diye düşünüyorum ben de Aynur Hanım. Evet. Şimdi Gergerlioğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının diğer kararlardan farkına değiniyorduk. Az önce siz 83. madde anayasanın 83. maddesini dile getirdiniz. Yasama dokunulmazlığın içeriğini anlattınız. Anayasa Mahkemesi aynı şeyi yapıyor. Eski kararlarında olduğu gibi diyor ki Türkiye'deki yasama dokunulmazlığı mutlak değildir. Ama burada hangi halin yasama dokunulmazlığı içinde olup olmadığını yorumlama konusundaki nihai yetki bendedir diyor. Anayasa Mahkemesi'nin görevindedir bu ve bununla ilgili değerlendirmeler yapıyor ve e, az önce de söylediğim gibi anayasa 14. maddedeki Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının e, denk geldiği durumların belirsizliğine ve bununla ilgili bir kanuni düzenleme yapılmadığına dikkat çekiyor ve yine az önce söylediğimiz yargıta uygulamalarındaki geniş alana da e, işaret ettikten sonra bu konudaki bu anayasa 14 maddedeki belirsizliğin e, giderilmesi için biz insan hakları mahkemesinin iştiatlarına bakmalıyız diyor Çünkü anayasa 14'e denk düşen madde Arpa Sözleşmesinin 17. maddesi ve bununla ilgili istatlara baktığımda şu değerlendirme, yap değerlendirme yapıyor. Gergarlıoğlu kararının 91. paragrafını okumalarını öneriyorum dinleyicilerimize. Kötüye kullanma ne demek? Onu değerlendirmemiş, değerlendirmiş. Sözleşmenin tanıdığı hak ve özgürlükleri yine aynı hak ve özgürlüklerin tahribine veya yok edilmesine yönelik olarak kullanmaları halinde kişiler ve grupların bir kötüyü kullanmanın söz konusu olduğuna dikkat çekiyor ama aynı şeyin devletler için de var olduğuna yüzüncü paragrafta dikkat çekiyor. Fakat 91. paragraftan devam edersek diyor ki devletler açısından kötüyü kullanma aynı şekilde temel hak ve özgürlüklerin tahribine yönelik bir girişimin olabileceği bir girişim olabileceği gibi ayrıca onların Temel hak ve özgürlükleri sözleşmenin öngördüğünden daha da geniş biçimde sınırlamaları şeklinde de karşımıza çıkabilir diyor Yani beni en çok heyecanlandıran nokta 100. paragrafta aslında 14. maddeyle devletlerin de bu sınırlama yetkilerini kötüye kullanamayacağına işaret edilmesi bu çok önemli. Ee, bunun dışında demin de sözünü ettiğim gibi 119. paragrafı e, çok çok önemli kararım dinleyicilerimizde. O paragrafı da bugünkü internetten indirerek yani resmi gazeteden indirerek izleyebileceklerini, okuyabileceklerini hatırlatıyorum. 111. paragrafa baktığımızda diyor ki benim önceki kararlarıma bakınız. Ben isnadın ciddi olduğunun kabulü için ağırlığını yeterli görmüyorum. Gerçeğe uygunluğunun da isnadın yani eylemin. E, içeriğinin de bu an, bunu demek istiyor araştırılması gerektiğine dikkat diyor ve e, nelere e, dikkat edilerek yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğine ilişkin önceki e, belirlediği standartları belir, e, açıklıyor hatırlatıyor aslında nesnel ölçütlere göre değerlendirme yapılmalıdır milletvekili görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyecek bir e, suçlamadan diyor Ve yöneltilen suçlamanın çok ciddi olması halinde yargı yolu açılmalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılmasında kamu yararı ve milletvekilinin şeref ve haysiyetinin korunmasında da bir zorunluluk bulunmaktadır. Ve dokunulmazlığın kaldırılmasına yol açan suçlamanın niteliği, ciddiliği yönünde ileri sürülen gerekçeler bunların gerçeğe uygunluğuna ilişkin olarak ortaya konulan kanıtlar ve kararın alınmasındaki yöntemler de incelenmelidir ve siyasi amaç taşıyıp taşımadığına da bakılmalıdır diyor. Bunları zaten ben daha önceden belirledim. Buna rağmen uygulama düzelmedi demeye geçiyor. Ve 119. maddede de, paragrafta da özür dilerim, Anayasa'nın 67. yani seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını düzenleyen maddesiyle 83. yani milletvekillerinin yasama dokunulmazlığını düzenleyen, güvence altına alınan maddeyle ilgili değerlendirme yapma ile ilgili kriterleri belirliyor. Bence kararın en önemli, en değerli yanlarından biri o. Buna göre diyor ki bir kanun bulunup bulunmadığına bakalım diyor. Yani anayasanın 14. maddesindeki hak ve e, özgürlüklerin kötüye kullanılmasına ilişkin durumlar derken belirsizlik var. Bu konuda bir kanun var mı yok mu buna bakalım diyor. İkincisi, e, önceki iştahatlarımızda da e, belirlediğimiz gibi Suç isnadının milletvekilinin yasama dokunulmazlığından faydalanmasının da e, engelleme amacıyla mı yapılıp yapılmazlığı? Yani engelleyecek derecede ciddi olup olmadığına bakalım. Yani burada bir terazi kurmaya çalışıyor. Bir tarafta milletvekili dokunulmazlığı var. onun siyasi faaliyette bulunmasının korunması amacı var. Ama bir tarafta da işlediği iddia olunan suçun içeriğinin ve e, toplumda terörle ilgili yarattığı tehlikenin ciddiliğinin tartılması gerektiğini hatırlatıyor ve yasama dokunulmazlığının bulunmadığının tespitine konu olan suçlamaların sırf siyasi amaçla demin de söylediğimiz gibi yapılıp yapılmadığının özellikle suçlamanın gerçek amacının bir milletvekiline adil olmayan bir şekilde müdahale etmek ve görevini yerine getirirken özgürlük ve bağımsızlığını tehdit etmek amacı taşıyıp taşınmadığını Belirlemek zorundayız diyor ve bu kapsamda suçlamaya temel teşkil eden gerekçelerin ciddiye alınması halinde e, bu ciddiyeti somut olgularla doğrulayan bir durum var ise soruşturmanın yapılıp yapılmamasının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve yasama dokunulmazlığının bulunmadığını tespitine karar verilen eylemin yasama sorumsuzluğu kapsamına girip girmediğinin de belirlenmesi gerekir diyor. Yani nerede söylenmiş, meclis kürsüsünde mi, başka bir yerde mi bunu da atlamadan bu değerlendirmeyi yapalım diyor. Ve söz konusu eylemin başta ifade özgürlüğü olmak üzere Anayasada koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerin kapsamı içinde olup olmadığına ve hangi sebeplerle demokratik sisteme yönelik bir tehdit ve dolayısıyla hakkın kötüye kullanımı olarak nitelendirilebileceğine ilişkin de değerlendirmemizde bir tartışma olmalı, yorum olmalı diyor. Ve e, temel hak ve özgürlükleri yıkmak amacıyla kullanılamayacağını belirlemiştir anayasa 14. madde. Bu temel hak ve özgürlükleri yıkmayı amaçlayan faaliyetler sınırlanmıştır. Buna dikkat edilmelidir diyor. Şimdi bunları hatırlattıktan yine aynı şekilde milletvekilinin şeref ve hasiyetinin ve parlamento çalışmalarının aksatılmamasının da hassasiyetle dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Ve yine bu kısıtlamanın meşhur bir amacı, amaca hizmet edip etmediğini ve demokratik sisteme yönelik tehditin ağırlığı ve süresiyle orantılı olup olmadığının Demokratik bir toplumun ihtiyacına yönelik olup olmadığının da ayrıntılı bir şekilde tartışılması gerektiğine karar verilir. E, i̇lişkin standart belirliyor. Şimdi 120 ve 121. paragraflar da bunun devamı olan e, açıklamaları içeriyor e, ve e, sonrasında baktığımızda da somut duruma geliyor. İsterseniz bu noktada bir müzakere edelim evet. ve. Evet. Oğlunun somut durumunu nasıl değerlendirmiş ve nasıl sonuca varmış onu açıklayarak programı bitirelim derim. Evet, evet bence de öyle. O zaman bir müzik arası ve arkasından konuşmaya devam edeceğiz hukuk güvenliği programında Haluk Yergerlioğlu kararını. 95.0 açık radyo'da Hukuk Güvenliği programına devam ediyoruz ve Aynur Hanım bize Anayasa Mahkemesi'nin Haluk Yergerlioğlu kararındaki çok önemli noktalara işaret ederek anlatıyor kararı. Son olarak yüzüncü maddedeki ayrıntılara işaret ettiniz Aynur Hanım ve arkasından da sanıyorum yüz on birinci madde mi dediniz? Yüz on birinci maddeleri. Yüz on paragraflar. Paragraflar pardon. Madde diyorum benim paragraf. Yani bu iki paragrafta paragraf standartlar satılıyor? Kararın 164. paragrafından itibaren de somut olayı değerlendirmiş Anayasa Mahkemesi. Öncelikle anımsayalım Gergerlioğlu e, hakkındaki soruşturmada ve kovuşturmada kendisini savunurken ben çözüm sürecine e, katkı olsun diye bu e, açıklamayı yaptım diyor. Çünkü T24 haberini e, paylaşırken Twitter'da bu çağrı hakkı ile değerlendirilmeli bu işin sonu yok gibi bir yorum yapmış. O zaman HDP'nin grup başkan vekili olan kişi de bunun bir fırsat olduğunu, e, Kürt sorununun bir araca çözüleceğini ileri sürmüştür. Kendisi de ben e, bu iradeyi dikkate sunmak istedim diye savunmasını yapıyor. İşte Anayasa Mahkemesi de zaten e, hızla atladığımız için her paragrafını okuyamıyoruz. 131. paragrafta dikkatin, herkesin dikkatini şu noktaya çekiyor. Başvurucu salt, T24'teki haberi paylaştığı için mahkum edilmiştir. Diyor. Yani Haberi yapan kendisi değil. Ve burada aslında hukuki niteleme tartışmasına da dikkat çekiyor. Çünkü bu konuyu siz benden daha iyi dinleyicilerimiz açıklarsınız. terörle mücadele kanunu pek çok eylemi suç olarak belirlemiş. Bir tanesi örgütün e, yöntemlerini hani e, yöntem e, yöntemlerini meşhur gösteren e, yöntemlerinin uygulanmasına teşvik eden onları e, savunan bir açıklama yapılması yani propaganda bir tanesi ise altıncı maddedeki örgütün e, cebir bir içeren yöntemlerini e, öven bildirilerinin açıklamalarının e, basın yayın organlarında yayımlanması şimdi burada aslında ee, Anayasa Mahkemesi mahkemelerin yaptığı hukuki nitelemedeki hataya da dikkat çekiyor böylelikle. Çünkü burada kendisinin yaptığı bir açıklama yok Gergerlioğlu'nun bir haberi paylaşıyor. Haber zaten e, yasal bir e, yayın organında internet gazeteciliği bir yerde yayınlanmış. Buna dikkat çekiyor. Kendisi bir haber yapmamış. Kendisi yayımlanan bir haberi. E, paylaşmış. O habere dayalı olarak bir yorum yapmış. Buna dikkat edilmeli. Sadece habere atıkta bulunarak yaptığı yorumdan dolayı ifade özgürlüğünü kullandığından dolayı yargılanmış ve ceza almış. Buna dikkat edilmeli diyor. Bunu hatırlatayım. 164. paragraftan so sonra da somut olayı değerlendirmiş ve aynı şeyi belirliyor. Diyor ki mahkumiyet kararına baktığımızda Örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullanılmasına ve örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşhur gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılan ve örgütün yayınladığı bir açıklamaya yer veren haberden alıntı yapılmasına, bu haberin paylaşılmasına ilişkin bu eylemlerden dolayı bir e, suçun subuta erdiğine ilişkin değerlendirme yapıldığına dikkat çekiyor ve bunun karşılığında da iki yıl altı ay gibi bir e, hapis cezası verildiğini belirliyor ve e, şunu söylüyor 165. paragrafta da terör örgütleri ve mensupları mensupları tarafından yapılsa bile yapılsa dahi herhangi bir düşünce açıklaması bu açıklamanın içeriğinden bağlamından nesnel anlamından ve bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutulmasından ayrı ele alınamaz diyor. Bağlamından koparmadan değerlendirme yapmak lazım. Biz önceki kararlarımızda da bu ilkeleri belirlemiştik. Bağlamı içinde değerlendirme yapılmalı diyor ve hangi zamanda bu haberin yayımlandığına hangi zamanda Sayın Gergerlioğlu'nun bu habere atık yaptığına dikkat çekiyor ve Kendisinin Ayşe Çelik başvurucunun yaptığı kararda HENDEK operasyonlarına ilişkin 9 Mayıs 2019 saylı bir karardır bu. Yaptığı değerlendirmeyi de anımsatıyor bu noktada ve HENDEK olayları zamanında 2500 teröristin öldürüldüğünü, 400 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, 4000'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını, sivil insanların 100 kişinin öldüğünü ve 1000 kişinin yaralandığını ağır bir süreç olduğunu hatırlatıyor ve Kürt sorunun çözülmesi için Baruken'in yani HDP grup Başkan yaptığı açıklamayı ve bu açıklamalardan sonra Bülent Arınç'ın yaptığı HDP ve Kandil'le ilgili kötü niyetli olduklarına ilişkin değerlendirmeler anımsatıyor. Yani toplumsal yararı olan ıı, bir tartışma ve siyasilerin de en yüksek derecede katıldığı bir Tartışma süreci var haber bununla ilgili Sayın Gergerlioğlu da internet sitesindeki bu haberle ilgili bir değerlendirme yapmış. Dolayısıyla bu yorumun zamanına bakmak lazım diyor. Yani bir içeriğine bakmak içeriği sadece çözüm sürecini destekleyen Türk sorununun e, düzelmesine çözülmesine ilişkin bir, bir ayda açıklaması ve zamanlaması da tam da bu tartışmaların olduğu noktaya denk düşüyor. Bunların ikisi çok önemli Bunlar dikkate alınmamıştır diyor ve şunu söylüyor özetle. Ben az önce 111. paragrafta ve 119. paragrafta bu tür 14. anayasanın 14. maddesindeki hakların kötüye kullanılması ile ilgili durumlara ilişkin değerlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin standartları belirledim diyor. Baktığımda hem savcılıkların iddianamelerinde hem ilk derece mahkemelerinin hem de yargıtayın yaptığı değerlendirmede şunu görmedim, bu sözünü ettiğim standartların tek tek ele alındığını görmedim. Hani tehlike var mı, teşvik var mı, teröre teşvik ediyor mu, nefret söylemi içeriyor mu, toplumda yakın ve ciddi bir e, toplumsal barışı, güvenliği bozacak tehlike yaratıyor mu? Bunlarla ilgili somut bir ayrıntılı nesnel değerlendirme görmedim. Sadece Yargıtay'ın önceki iştahatlarına dayalı olarak Yargıtay terör propagandasını terör örgütü üyeliğini terör örgütünün üyesi olmamakla beraber onun adına suç işlemek olarak sayılabilecek eylemleri Anayasa 14. madde kapsamında görmüştürle ilgili bir sınırlı standart değerlendirme yapıldığını gördüm. Bu değerlendirme eksiktir diyor Anayasa Mahkemesi. Yapılması gereken şey benim sözünü ettiğim, belirlediğim standartların tek tek ele alınmasıdır ve sonuçta az önce söylediğim gibi Diyor ki yeniden yargılama yapılması için işlemlere başlanmalıdır, hakkındaki mahkumiyet hükmünün infazı durdurulmalıdır, kişi derhal tahliye edilmelidir, hükümlü statüsü ortadan kaldırılmalıdır ve yeniden yargılama dosyasında da ceza muhakemesinin aradığı bir muhakeme koşulu eksik olduğundan yani yasama dokunulmazlığı yeniden diyeltildiğinden Durma kararı verilmelidir ve bu kararın bir örneğini gereğini yapmak üzere yani yeniden yargılama yapmak üzere ilk mahkumiyet kararını veren Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve kişinin yasama dokunulmazlığının tekrar iade edilmesi için de meclis başkanlığına gönderilmesine karar veriyor. Çünkü anayasanın 67. maddesindeki demin de söylediğimiz gibi seçilme ve siyasi faaliyette bulunma ve 26'daki ifade özgürlüğü açıkladığımız nedenlerle ihlal edilmiştir demektedir Anayasa Mahkemesi. Aynur Hanım. Ha evet benim e, bitti siz hani söz alacaksınız e, diye düşünüyorum. Evet, evet. şimdi e, bu karar Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu e, ihlalli tespit kararı e, açıklandıktan sonra dört gün Mahkemeden ses çıkmadı. Yerel mahkemeden ses çıkmadı. Ee, ama sonunda e, yerel mahkeme bu e, anayasanın e, emredici hükmüne uyarak e, bu ihlali kaldırmak veya eski hale getirmek konusunda e, bir karar verdi. Tahliye kararı verdi. Bu kararla daha evvel anayasa mahkemesinin e, ihlal tespit edip tahliye edilmesi gerekir şeklinde verdiği kararların uygulanması zamanı arasında birazcık e, umut verici bir fark var değil mi Aynurum? Yani evet kararın 147. paragrafına bakmak lazım. Çünkü orada terörle mücadele kanununun az önce de söyledik 7. maddesinin 2. fıkrasındaki propaganda eylemini e, yasama dokunulmazlığını kaldırmaya yetip yetmeyeceği, anayasanın 14. maddesindeki istisna kapsamına girip girmeyeceği ile ilgili değerlendirme yapılırken aslında kanunilik ölçütünü karşılamadığına ilişkin bir değerlendirme var. Yani ileriki günlerde e, anayasa mahkemesi propaganda suçu ile ilgili yeni bir karar verecek ya da meclise göz kırpıyor. Çünkü biliyorsunuz İmret kararıyla, Işıkırık kararıyla daha önce defalarca dile getirdiğimiz e, programlarımızda İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlarla hem örgüt propagandası yapmak, hem örgüt adına e, su, e, üye olmamakla beraber suç işlemek, hem de örgüte yardım etmek fiilleri bakımından e, ceza e, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. 7. fıkraları e, e, ile Terörle Mücadele Kanunu sözünü ettiğimiz maddesinin öngörülebilirlik e, sağlamadığı kişilerin eylemlerini belirleme konusunda kişilere önceden bir e, takdir hakkı sağlamadığı ve uygulamanın da e, şedit olduğu çok geniş uygulandığı belirleniyor. Bunu hem biliyorsunuz Venedik e, komisyonu raporlarıyla e, belirlemişlerdi hem de o raporların ve e, Avrupa Konseyi'nin e, ilgili komiserlerinin yaptığı açıklamalar ve raporlarında. da etkisiyle e, İnsan Hakları Mahkemesi de bu saptamaları yaptı. Bunun en önemli nedeni de biliyorsunuz. Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesinin ikinci fıkrası. E, çünkü orada örgüt ile ilgili, e, silahlı terör örgütüyle ilgili tanım da belirsiz ama e, asıl sorun e, 220. maddeden kaynaklanıyor. Yani örgüte yardım ve örgüt adına suç işlemekle ilgili düzenlemelerde açıkça terör örgütünün üyeliği ile ilişkin maddeye cezalandırma bakımından atıp yapıldığı için uygulamada mahkemeler e, az önce bu sözünü ettiğimiz kriterleri hiç dikkate almadan kişiler hakkında örgüt üyeliği ile ilgili e, cezalandırma yoluna gidebiliyorlar ve bu e, sadece propaganda, sadece diğer daha hafif suçlarla yargılanan kişilerin örgüt üyesi gibi muamele görmesine ve ağır cezalar almasına yol açıyor. Aslında olması gereken e, 220. maddedeki düzenlemelerin yeniden düzeltilmesi e, yargı reformu adı altında geçmiş zamanlarda bu maddeler defalarca değiştirildi. Ama e, tıpkı tıp bu güncel olan 4. yargı paketimdeki oyunlarında da gördüğünüz gibi burada da ufak tefek kelime değişiklikleri yapıldığı için. Yine Adalet Bakanlığı'nın itiraf ettiği gibi zihniyet devrimi gerçekleştirilemediği için uygulamada büyük bir değişiklik olmadı. Şimdi bu kararın üstü paragrafında yapılan değerlendirme aslında meclise bir göz kırpma bana göre. Meclisin artık burada gereğini yapması lazım. Adalet Bakanlığı da bir reformdan bahsediyorsa öncelikle Türkiye'nin de mahkum edildiği insan hakları mahkemesi tarafından belirlenen bu duruma dikkate alarak bu yara parmak basıp çözüm bulması lazım. Ben bu kararı bu yönüyle de önemli gördüm. E aslında e, tabii ki e, belki de meclis e, e, ve e, söylediğim gibi daha evvel hep muhalefet eden üyeler dahi e, bu konuda e, oy birliğiyle yani gerekçelerde farklılıkları olmasına rağmen ee, karara katıldı. Yani ihlalin tespiti kararına katıldı. Ben bir de şeyi sormuştum Aynur Hanım. Daha evvel mahkemesinin verdiği bu tür ihlal kararlarında eğer bu ihlalle beraber işte tutukluluk varsa Hı. bunun eski hale döndürülmesi konusunda yerel mahkemeler, anayasa mahkemesinin verdiği bu kararları uymamakta direndiler hatta reddettiler bu red kararlarına karşı bir üst mahkemeye yerel mahkemeye itirazlar yapıldı. Hatta siz sanıyorum Şahin Altbay kararında bu sizin verdiğiniz karar bağlayıcı bir karar. Yerel mahkemenin bunu uygulaması ve bu ihlali giderici bir karar alması gerekir diye ikinci defa anayasa mahkemesine başvurmuştunuz. Bu evet. bakımdan bu karar 4 gün sonra da uygulansa veya 5 gün sonra da uygulansa süreç açısından olumlu bir şeye işaret ediyor, gelişmeye işaret ediyor diyebilir miyiz? Tabii Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi dediğiniz gibi hemen karar vermedi. E, kararın Anayasa Mahkemesi tarafından kendisine tebliğ olunmasını bekledi. Çünkü karar resmi gazetede yayınlanmamıştı ancak bu sabah yayınlandı. E, altısında e, bu ayın e, gönderildiği gibi. E, mahkemenin baktığınızda e, şey yaptığını e, direnmeden anayasa mahkemesi kararının belirlediği adımlara uyarak e, infazı durdurma tahliye kararı e, verdi. E, Tabi yine sizin söylediğiniz gibi bu anayasa mahkemesine direnilmemesinde anayasa mahkemesinin kararının oy birliği ile verilmiş olması da çok değerli. Şu zamanımız kalmadı. Ama bir başka programda bu farklı gerekçe yazan 3 e, üyenin önceki anayasa mahkemesi <gülüyor> kararlarında ne, ne tür muhalefetler yaptığını da belirlememiz lazım. Üyelerden biri İrfan Fidan, onun henüz muhalefetini e, göremedik. Ama Basri Bacı ve Yusuf Kesefenoğlu'nun e, ihlallere ilişkin muhalefetleri var. Yine başka üyelerin de var aslında. Dolayısıyla bence bir başka programda bu muhalefet şahlerinin kendi içinde ayrıca değerlendirilmesi lazım ama karar sonuçta ihlal bakımından oy birliğiyle girilmiştir. Değerlendirme farkı var bu usulümenin. dolayısıyla bu oy birliğinin milletvekili dokunulmazlığına sahip çıkma Anayasa 14 ve Anayasa 83 ile ilgili nihai yorumu ben yaparım. Burada tekel otorite son söz bendedir tavrı Anayasa Mahkemesi'nin ve çok belirleyici oldu süreci ve mahkeme direnmedi diye düşünüyorum. Evet ben bir e, ifade özgürlükleriyle ilgili iki işte e, yasama dokunulmazlığı ile ilgili sorumsuzluğuyla ilgili e, ve de işte sonuçta e, e, açıklamaların e, terör örgütü propagandası veya terör propagandası olarak e, nitelenmesiyle ilgili bunun da e, anayasa 14. maddedeki anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. E, düzenlemesinin içeriğini e, ve bu konuya ilişkin e, mahkemelerin nelere dikkat etmesi konusunda e, kriterler getirmesini e, getiren e, bu Anayasa Mahkemesi kararına daha evvel e, hep yani ifade özgürlüğü konusunda, dokunulmazlıklar konusunda oy birliğiyle bir karar çıkmasının yerel mahkemelerce direnilmeden Yeniden anayasa mahkemesine bakın sizin kararınızı uygulamıyorlar. Oysa sizin bu kararlarınız emredici ve anayasal bir düzenlemeyle uyulması zorunlu kararlar diye başvurmak ihtiyacı duyulmadan e, uygulanmasını da olumlu bir gelişme olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Evet, yani meclise özellikle anayasa 14. maddedeki... E, belirsizliği gidermek için yeni bir kanun yapma ödevi de bu anlamda anımsatılmış oluyor. Hangi haller hakkın kötüye kullanılmasıdır? Hangi suçlar? Suçlardan önce hangi tipteki eylemler? Çünkü suçlar eylemlerin tipikliğini belirliyor. Ee, bu kapsamdadır. Bunun da artık e, gündemimizde daha somut olarak tartışılması ve yasanın buna göre sınırlılık getirecek bir şekilde hukuk güvenliğini sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerekiyor. Bu yasal eksikliğe dikkat çekti. Çok değerli bir karar o yüzden. Evet. E, bu e, olumlu karar ile bu haftadaki hukuk güvenliği programını kapatalım. Gelecek hafta daha güzel haberlerle buluşmak üzere izleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Değil mi Aylin Hanım? Evet, çok teşekkür ederim herkese. Sevgiler, saygılar sunarım Selahattin arkadaşımıza ve radyodaki diğer programın yapımında hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği içinde kalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.